Su hakkına hoş geldiniz Ben Akgün İlhan Ben Nuran Yüce Evet son haftalarda sıklıkla kuraklık haberleri gelmeye başladı Türkiye'nin dört bir yanından Başta İstanbul olmak üzere tabi ee, Yağış azlığından dolayı barajların mevsim normallerinin altında su tuttuğu söyleniyor Ve bu gidişle susuzluk yaşanacağı haberleri de geliyor Bu yılki yağışlar 2008'in ardından en düşük seviyede gerçekleşmiş öyle söyleniyor ee, tabii kuraklık meselesi doğal etkenlerle ortaya çıkan bir doğal afet gibi algılanıyor ama aslında iklim değişikliğiyle doğrudan ilgili en baş aktörlerinden bir tanesi iklim değişikliği ve bu yaşadığımız ve gelecekte daha şiddetli bir şekilde yaşayacağımız iklim değişikliğinin baş belirleyicisi e, evet, kuraklık. kuraklık. Aslında evet. bir e, şey tarzında giriş yapabiliriz açık radyo dinleyicileri bu konuya hiç yabancı değil ama iklim Hı. değişikliği denilen evet. meselede anlatılan şu... Ee, biz e, uzun yıllardan beri yani 200 yıl öncesinden bahsediyoruz Atmosferdeki e, sera gazları oranı e, milyonda 275 parçacıkken e, işte kömür e, petrol doğalga e, gibi fosil yakıtların Hı. kullanımı ile ve bunlara dayalı enerjilerin kullanımı ile birlikte çok yoğun bir biçimde atmosferi seragazı salmaya başlandı. E, bundan dolayı da gezegenin sıcaklığı arttı. Şu anda 400 parçacığı geçmiş durumdayız. Ee, bilim insanlarının güvenilir seviye diye ifade ettikleri miktar ise 350 ppm. Hı hı. Bu seviyeye inmediğimiz süre içerisinde bir takım felaketler yaşayacağımız... ...hatta gezegenin sonunu geleceği uyarıları uzun zamandan beri dile getiriliyordu. Hı hı. Zaten bu iklim değişikliği meselesinde... E, şu, bir geçtiğimiz işte birkaç on yıldan beri e, hissettiğimiz e, kısım şu yağış oranlarıyla ilgiliydi asıl olarak. Hem sıcaklık artıyor ama yağış oranlarındaki yağış rejimlerindeki e, değişiklikleri çok daha fazla hisseder durumdaydık. Ve bundan sonra da hissedeceğiz. Yani ani hava, evet. e, ani yağış oranları, kuraklık ya da sel gibi evet. meseleleri çok daha fazla hissedeceğiz. Hı hı. Bu doğrultuda çok ciddi uyarılar yapılmıştı. Evet. Geçtiğimiz yıl var bir uyarı, bir rapor var daha doğrusu, bilimsel bir rapor var. Bu işte e, Hükümetler Arası iklim Değişikliği Paneli, IPCC'nin raporuydu, Eylül ayında yayınlanmıştı, beşinci raporu. Örneğin orada Türkiye'ye ilişkin veriler vardı. Evet. Yani şimdi kuraklık meselesi böyle çok e, sürprizmiş gibi algılanıyor. E, beklenmeyen bir şeymiş beklenmeyen... gibi. Ben her sene hemen hemen bu haberleri duyuyoruz zaten. Duyuyoruz e, ve zaten. kronikleşecek bir e, kuraklıktan e, çok ciddi bir biçimde uyarı yapılıyordu Hı. zaten. İstersen... Evet biraz rapordan uyarılara... bahsedelim. Hı -hı. Evet. Raporda Türkiye ile ilgili pek çok veri ve öngörüler var. Bunlardan bir tanesi Akdeniz Havzası. ...sıcak nokta hot spot görünümde ve iklim değişikliğinden çok ciddi bir şekilde etkilenecek. Biz de zaten Akdeniz Çanağı'ndayız, havzasındayız. Yağışlar hızla azalacak. Yine Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor. Özellikle yaz sıcakları 1960'dan bu yana bir buçuk derece kadar artmış. Dağ buzulları eriyor. Her yıl 10 santim inceliyor. Bunun dışında yine... Kıyılardaki deniz seviyesi yılda ortalama 3.8 ila 7.7 milimetre oranında yükseliyor. Bu da dünya ortalamasından daha fazla. Bir evet gider. yani burada örneğin hemen bir not geçecek olursak. Yani bundan bir 20-30 yıl sonrasında işte kıyı şehirdinde İstanbul'un evet. sular altında kalması sürpriz olarak karşılanmaması gerekiyor. Bu... Bundan önce uyarılar doğrultusunda evet. gerçekleşen bir olay olarak algılanması gerekiyor. Kuraklık evet. da tam da böyle işte. Yani bunun uyarısı çok uzun yıllardan beri yapılıyor. Şimdi aa, kuraklıkla baş başa kaldık evet. gibi bir söylem içerisindeler. Hı hı. Evet devam edelim biraz rapordan yine doğal afetler artıyor diyor bunu zaten hepimiz yaşıyoruz. Yağışlar azalacak. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar artacak. Rüzgar hızı Ege ve Güney Marmara'da artacak. Yine güneşlenme süresi artacak. Çarşamba, Bafra ve Çukurova deniz seviyesindeki yükselme Çukurova gibi yerler deniz seviyesindeki yükselmelerden etkilenecekler. Ve su kaynakları azalacak. Su stresi olan ülkeler kategorisinden biz artık su kıtlı olan ülkeler kategorisine girmiş olacağız böylece. Evet. Yine güney kesimlerde yağış daha fazla azalacak. Yağışa bağlı olarak bundan tabii tarım da çok olumsuz bir şekilde etkilenecek. Hidroelektrik üretim kapasitesi de düşecek. Evet. Öyle devam edecek. Şimdi ediyorum. bu veriden sonra örneğin hidrolik e, HES'lerin yapımını son vermek gerekiyor evet. değil mi? Ama ee, tam aksini. Tam aksine. İki bir <gülüyor> katına çıkartıyoruz sayılır. İşte bu, buna ne denir bilemiyorum ama şu anda yani öngörüsüzlük mü denir? Öngörü zaten ortada var ama bizimkiler <gülüyor> var. gözlerini ve kulaklarını kapatıyorlar. Evet e, tamamen bilim ve akıl dışı e, bir davranış. Evet zaten kuraklık aslında çok sinsi bir e, olay kuraklık açlığa neden oluyor yavaş yavaş ilerlediği için çok ani sıçramalar olmadığı için herhalde sosyal algıda çok fazla fark edilemiyor kuraklık açlığa neden oluyor savaşlara <gülüyor> eko kırımlara yol açıyor. Meteorolojik olarak başlayıp hidrolojik ve tarımsal kuraklığa doğru gidiyor. Birazdan bunlardan da bahsedeceğiz ne anlama geldiğinden. Hı hı. E, bu da zaten sosyoekonomik kuraklık demek. Evet, yani kuraklık hı. iklimde meydana gelen bir değişiklik, bir sapmadan bahsediyoruz. Ee, bir anormal durumdan bahsediyoruz. Hı hı. Yani kurak iklimden farklılık arz ediyor konuştuğumuz mevzu. Örneğin kurak iklimi olan bölgeleri biliyoruz sudan. Evet. Her zaman bir kurak yaşar ama iklim değişikliğine bağlı olarak o bölgelerde yaşanan kuraklığın e, derecesinin de arttığını biliyoruz. Örneğin Sudan'la ilgili daha önceki programlarda da dile getirmiştik. E, i̇ki tane yağış türü e, var. iki dönem daha doğrusu yağış alıyor Sudan. E, bir ilkbahar yağışı bir de sonbaharda e, ve 10 yılda bir daha e, az yağış aldığı dönemler oluyor. Yani. Evet, evet ama son veriler ışığında bakıldığında Sudan'da yaşanan bu 10 yılda bir şiddetli kuraklığın 2 e, yılda bir yaşandığını bu evet. bahsedilen evet. işte yaz ve sonbahar yağış miktarlarındaki e, değişikliklerin e, aynı zamanda sellere yol açtığını e, ve bütün bu karmaşadan dolayı da ...açlığa bağlı e, kitlesel ölümlerin gerçekleştiğini biliyoruz. Şimdi Türkiye'dedik kuraklık meselesinde e, böyle bir noktaya doğru gidiyoruz demeyelim de bu kadar vahim değil. İklim neyse ki evet. daha elverişli Türkiye'de ama Hı. kuraklığın boyutu gittikçe artıyor. Evet, e, üç tip kuraklık var demiştik. E, meteorolojik kuraklık, bundan çok kısaca bahsedelim. Bir yerde belirli bir sürede ortalamaya göre yağıştaki azalmanın kriter olarak alındığı kur kuraklık... Meteorolojik kuraklığın belirlenmesinde her bölgeye hatta ülkeye göre değişik istatistiksel yöntemler ve yağış için farklı sınır değerleri kullanılıyor. <gülüyor> örneğin bazı yerlerde 21 günlük yağış toplamı normalin 1/3'ünden daha az ise ya da orada 15 gün yağış olmamışsa örneğin bu durum meteorolojik bir kuraklık olarak değerlendiriliyor. Yani bu aslında yağış azlığı gibi bir şey tarımsal kuraklık var. Bu da bitki ile meralar, çayırlar ve diğer tarımsal işletmelerin su ihtiyaçlarının karşılanamaması durumu. Evet. Bu durumda meteorolojik kuraklığın devam yani eğer meteorolojik kuraklık devam ediyorsa bu durum ortaya çıkıyor ve kuraklıktan en fazla etkilenen sektör doğal olarak tarım sektörü oluyor. En sonda hidrolojik kuraklıktan bahsediyoruz. Hı hı. üstü ve yer altı sularındaki azalmanın ölçü olarak alındığı kuraklık olup ...hidrolojik Hı -hı. açıdan yeterli suyun bulunmaması durumu ifade ediyor hidrolojik kuraklık. Hı -hı. Ee, bunun Hı -hı. tabii ki e, sonuçları çok daha boyutlu. Evet. Ee, yani akarsu, göl, baraj, yeraltı suyundaki e, yoğun su azlığı diyebiliriz. Evet. evet, şimdi bu tanımlardan sonra bir de İstanbul'a bakalım yaşadığımız şehirdeki kuraklık ne alemde... İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan on tane baraj var. Bunların doluluk oranı birkaç gün önce yüzde otuz dört nokta seksen dokuza kadar düşmüş. Ocak ayları karşılaştırmasına bakıyoruz ve son on yılda ikinci en düşük seviyeye indiğini görüyoruz bunun. 2013 yılının on bir aylık yağış miktarda üç dört e, gün öncesinde metrekareye düşen yağış miktarı dört yüz yedi nokta dokuz kilogramlık oranla son elli yıllık ortalama olan altı yüz on sekiz nokta üç kilogramında altına düşmüş. Hiç yağmur yağmazsa şöyle deniliyor. Melen ve Yeşilçay'dan su gelme, gelmese bile barajlarda 126 gün İstanbul'un ihtiyacını karşılayacak miktarda su var. Ama e, tabii yani sadece Melen'den, Yeşilçay'dan medet ummak gerçekten hiç doğru değil. Çünkü orada da yaşayan insanlar var. Onların da sularına bir anlamda el konulmuş oluyor. Şimdi bu barajlardaki azalan su uyarısına ilişkin olarak... E, İTÜ Metroloji Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu geçenlerde bir tweet atmıştı. Evet. E, 8 Ocak 2014 tarihinde e, İstanbul Alibeyköy Barajı'nın fotoğrafını çekmiş ve onun altına da bir not eklemiş e, tweetinde. E, bu meteorolojik kuraklığın hidrolojik kuraklığa dönüştüğünün fotoğrafıdır demiş. Evet. E, cidden e, barajlardaki e, su seviyesinin düşüklüğü kaygı verici bir Evet. durum arz ediyor. Evet. Şimdi bu 10 barajın 9 do Ocak tarihi itibarıyla doluluk oranlarına bakmışlar. Yüzde 34.89'a kadar düşüyor. Daha önceden söylediğimiz gibi. Bunlardan en düşük olanı Papuçdere Barajı ve buradaki doluluk oranı şu anda yüzde 0.35. Yani Papuçdere kuru. Boş baraj. kuru bir baraj. Evet. Boş baraj diyebiliriz. yani. Şimdi İstanbul'la ilgili yine bir veri. Su miktarı İstanbul'daki yani 10 barajdan gelen su miktarı 303 milyon metreküp civarındaymış. İstanbul'un günlük su tüketimi ise iki buçuk milyon metreküp civarında ve bir hani böyle bölme işlemi yaptığım zaman zaten ortaya çıkıyor. 121 günlük su e, kaldığı söyleniliyor. Evet. evet, yani bu durumda eğer ciddi miktarda bir yağmur yağmazsa İstanbul barajlarındaki tüm su Mayısın ilk haftası gibi tükenmiş olacak. Evet ama bakan Eroğlu e, er rahat davranıyor <gülüyor> işte diyor ki menenden ve ıstırancalardan e, su geliyor. İstanbul'un önümüzdeki 40 yıl boyunca su sıkıntısı çekmeyeceğini söylüyor. Hmm. E, ama bu kaynaklardan su gelse bile yani bu kaynaklardan gelen su miktarı e, günde 693 bin metreküp. Hmm. Yani bunu da hesaba katarsak suyu e, 169 gün yeteceği hesaplanabilir. Yani 24 Haziran'da su bitecek evet, Bundan dolayı sevinç olmazsın. duymamız gerekiyor Bundan <gülüyor> dolayı sevinç duyacağız Evet şimdi aslında bir ara verelim Müzikle hı hı. ondan sonra devam ederiz Yine kuraklığın mahvettiği yok ettiği Bir e, gölle ilgili bir şarkı Yeni bir şarkı Aynur Doğan'dan dinleyeceğiz Urmiye <gülüyor> Lord mm -hmm. ediyoruz, kuraklıktan bahsediyoruz... ...ve şimdi son olarak İstanbul'da kalmıştık... ...İstanbul'daki kuraklık haberlerinin üzerine... ...Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu... ...bir açıklama yapmıştı... ...İstanbul'u evet. susuz bırakmayız... ...işte Melen Çayı'ndan, Ava'dan ıı, bahsetti... ...Ava'da üç tane yeni baraj yapacaklarından söyledi... ...Yeşilçay Projesi'nden sular gelecek dedi... ...hatta şöyle diyor... ...İstanbul'da üç yıl kuraklık olması halinde bile... ...biz su sorunu yaşamayız... Hı hı. ...bunu söyleyebilmiş yani... <gülüyor> Şimdi barajların da Sungurlu ve Osman Gazi'de inşa edileceğini söylemiş ve projelerin hazırlanması için de talimat verdiğini açıklamış. Ee, şöyle demiş, bizim master plandaki 35 milyona kadar su verecek sistemleri, 2070 yılına kadar sürecek sistemleri hazır ediyoruz. Çoğu tamamlandı. Altyapı şebekesi tamamen yenilendi. 200-300 yıl dayanacak bir şebekemiz var. Ben bunu çok iddialı buldum yani 200-300 yıl dayanacak bir şebeke. Çok karmaşık bir sistemimiz var. Yedeğin yedeği olan bir sistem var. İstanbul'da aksi takdirde İstanbul susuz kalır. Hatta ben bazen bakıyorum bu kadar büyük bir şehre biz nasıl su veriyoruz? Bazen ben bile şaşırıyorum. Şaşırmış bir durumda var zaten. <gülüyor> Şimdi açıklamasında aynı zamanda Perşembe ve Cuma günüden gününden itibaren de yağış beklediklerini... E, söylüyor. E, bu sayede de aslında müşteri olun diyor insanlara. Hmm. Ama yine Miktat Hoca geçenlerde bir tweet atmıştı. Bunun için mi söyledi tabii ki bilmiyoruz <gülüyor> ama şöyle demişti tweetinde e, şaşkınlar için uyarı kuraklık birkaç gün, gün e, yağış eksikliğinden oluşmadığı gibi benzer bir şekilde birkaç günlük yağışla da kaybolmaz diye bir tweet atmıştı. Hmm. E, evet yani e, birkaç günlük yağış ee, az önce ifade ettiğimiz o bilimsel raporların e, sunduğu veriler işi, e, ışığında yaşayacağımız kuraklığa çözüm değil. Kesinlikle. Yani e, hmm. yağış oranlarında ciddi oranda düşüşlerin olacağı e, yıllardan beri söyleniyor. Evet. Bundan sonra e, işte önümüzdeki Hafta sonuna doğru yağacak evet, birkaç evet. günlük yağış. Bizi kurtarmayacak. Kurtarmayacak evet. yani şaşkaları uyaralım buradan. Evet. Melenden veya Yeşilçay Projesi'nden gelecek su da bizi kurtarmaz. Zaten Türkiye'nin her yerinde kuraklık var artık. Yani dört bir yanından kuraklık haberleri geliyor. Mesela Bursa'nın Yenişehir Ovası'na can veren 8 gölette su seviyesi yüzde üçlere kadar inmiş. Bu neredeyse su yok demek. Hı hı. Yine Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir bölümünü sağlandı. Yuvacık Barajı gölüne giden su miktarı da... Yüz bin metre kadar düşmüş. Bursa'da balıkların yaşayabilmesi için sulu tarım aylar öncesinden yasaklanmış üstelik. Yani önlemler de almaya çalışıyorlar. Göletlerde de incelemelerde bulunulmuş. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Salih Aktaş diyor ki... ...önümüzdeki üç ay boyunca kar ya da yağmur yağmazsa yağmur doğasına çıkacağız. Artık hı hı. o noktaya gelmişler. Evet. Kocaeli evet. kentinin de içme suyunun büyük bir bölümünün sağlandığı... ...Yuvacık Barajı Gölü'ne yeterli yağış olmaması nedeniyle... Sapanca Gölü'nden su takviyesi hı. yapılmaya başlandı ama Sapanca Gölü'nün zaten önümüzdeki hafta biz o konuyu işlemek istiyoruz. Evet. Sapanca Gölü'nde zaten iki metreye yakın suyun çekildiği ifade ediliyor. Evet. Göl elden zaten gidiyor çığlıkları şu... uzun zamandan beri atılıyordu. Evet. Ee, bu su çekme meselesi gölü daha da e, işlevsiz hale getirecek ki Sapanca Gölü... Hı hı. İçilebilir su temiz su açısından e... hiçbir işlem görmeden kullanılabilecek suya sahip 5 tane e, şeyden gölden, gölden birisi bir çapında evet. Yine Aksaray'da son 20 yılın en kurak yılı yaşanmış 159 milyon metreküp kapasiteli Mamasın Barajı'ndaki su seviyesi 29 milyon metreküp seviyeye düşmüş. Yine burada tarım platformu üyeleri var. Aksaray tarım platformu üyeleri. Diyorlar ki nüfusun yüzde sekseni tarım ve hayvancılıktan geçim sağlıyor burada. Acilen dış havzalardan su getirilmesi gerekiyor. O noktaya geldik diyorlar evet. artık. Yani burada şöyle tabi bir... bir gerçeklik var. Hı. Bunun üstünü örtmemek lazım. Türkiye yarı kurak bir kuşakta bulunuyor. İklim değişikliğiyle birlikte bu kuraklık oranı artacak. Ee, geçmiş dönemlerde kuraklık büyük zararlara sebep olmuştu zaten. Özellikle tarımda. Büyük yıkımlar yaşanıyor e Tarımda böyle bir şey olduğunda Gıda fiyatlarının yükselmesi gündeme geliyor hı hı. Gıda fiyatları yükselince Zaten var olan işte sosyal adaletsizlikler artıyor Yani bu bir zincirleme Reaksiyon, reaksiyon. Hı hı. Bunu görüyor olmak gerekiyor Bunun için tedbirler de bir yerden bir yere su taşımak değildir Değil kesinlikle Veya daha fazla baraj yapmak da değil zaten insanların bulduğu çare de en sonunda yağmur duasına çıkmak olmuş. Son 3 gün içerisindeki yağmur duası haberlerini hemen bir paylaşalım. 3 gün önce Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kepirce köyünde kış ortasına gelinmesine rağmen yağış olmadığı için köylüler toplanmışlar ve yağmur duasına çıkmışlar. Yine Tekirdağ'da 3 gün önce Şarköy ilçesinde de insanlar yağmur duası yapmış. Dün de Balıkesir ilinin Burhaniye ilçesinin Dutluca köyünde yüzlerce kişi bir araya gelip yağmur duası etkinliği yapmışlar. Ki enteresan bir şey hani Burhaniye'de geçen sene sellerden geçilmiyordu. Evet. Bir sene seller, bir sene kuraklık. Bu şekilde hani iklim değişikliğinin şeylerini görüyoruz. Evet, şimdi yetkililer e, ortak açıklamalarda bulunacaklar. Evet. E, Kuraklıkla e, mücadele için e, işte çözüm öneri e, evet, sunmaya başlayacaklar. İlk önerileri e, suyu tasarruflu kullanma. E, hemen veriyi söyleyelim. Evsel kullanımda e, işte su kullanılan miktar Türkiye'de yüzde on beş civarında tüketilen suyun yüzde on beşi evsel alanda kullanılıyor e, tasarruf çok önemli bireysel olarak evet herkes tasarruf etsin ama e, bu suyun asıl tüketildiği alanlardaki projeler devam ettirilirse yani tarım alanında sulu tarımın teşvik edilmesine devam edilirse e, sanayide enerjide e, su kullanımına e, ihtiyaç duyan projeler daha da hızlı yapılırsa e, evet. tasarrufun hiçbir anlamı kalmayacak. Bunu evet. görüyor olmak lazım. Bu anlamıyla aslında merkezden planlanan ve bu su tüketimi daha da arttıran e, projeleri yapanlar, hayatımıza sokanların dönüp tasarruf edin demesi... E, evet, çok manidar evet, yani. Evet, manidardı değilim. Tasarruf olanlar bulunmuyor ama en az kullananlar ve kirletenler tasarrufla sorumlu kılınıyorlar. Evet aslında birazcık şeyden bahsedebiliriz. Bu sanayi ve enerji sektöründe hani su nasıl enerjinin veya sanayinin hammaddesi olarak kullanılıyor? Aslında yaşam hakkı olmasına rağmen ...bizim ondan faydalanmamız gerekirken onu şey olarak kullanıyoruz. Yani enerjinin ham maddesi olarak kullanılıyor. Ve bu da tabii çok ciddi bir kirlenmeye neden oluyor. Yine geçen haftalarda Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2012 tarihli bir raporunda soğutma... ...işte temizleme falan gibi amaçlarla kullanılan suyun başına gelenleri biraz şey yapmıştık, ele almıştık. Evet. 2010 yılında enerji üretme amaçı, amacıyla dünyada tüketilen toplam su miktarı 66 milyar metre küp civarında olmuş. Çok ciddi bir rakam bu gerçekten. Ve enerji sanayinin tükettiği su miktarı 2035 yılına kadar iki katına çıkacak. Yani 135 milyar metre küp olacak. Hı hı. Böylesine bir su krizinin e, e, hani... ...hem iklim değişikliği yüzünden... ...hem de insan faaliyetler yüzünden... ...ortaya çıkan su krizini iyice boyutlandırmış olacağız. Evet, evet. evet. bir de buradaki verilerden bir tanesi... ...çarpıcı Hı -hı. verilerden bir tanesi... ...iklim değişikliğinde asıl sorumlu olan... E, ...kömür santrallerinde... Evet. ...kömür santralleri... ...kömürün yakılması... Hı -hı. E, ...ve bir yandan da bu kömür santralleri... E, ...suyu en fazla kullanan ve kirleten... E, Hı -hı. ...sanayi birimi... ...2035 yılında... Ee, kullanılan suyun yarısının bu santrallerde kömürlü termik santrallerde kullanılacağı ifade ediliyor. Enerji sanayinde kullanılan evet. suyun yarısı. Ve evet. Ve Türkiye'nin de hemen hatırlatalım. Yetmişten ee, fazla e, şeyi var. Termik, termik santral, santral projesi, projesi evet. var. Yani bir yandan kuraklık su krizi yaşayacağız diyoruz. Bir yandan da termikli, yani termik santrallerin yapımına devam ediliyor. Evet. Yani hem şeyi havayı hem de suyu kirletiyoruz. Böylece evet. kuraklığı iyice Peki işte ...alevlendiriyoruz, şey evet aynen. Bir de şey olacak büyük ihtimalle... ...hani böyle teknolojik çözümler... ...önerecek, işte Melen dedik zaten... ...yeşil çay projeleri... ...hatta böyle bir şey var... ...bulut tohumlama, zihni sihir projeler... ...bu projelerle de... ...zaten hani... ...bulut tohumlama tekniği dünyanın hemen hemen... ...hiçbir yerinde kullanılmayan, aklı başında... ...hiçbir ülkenin... ...hani iklim krizine çare olarak kullanmadığı bir yöntem ama... 1990'larda meteoroloji işleri zaten bu şeylere başladı çeşitli şehirlerde. 2000'lerde yine böyle bir kuraklık meselesi gelmişti gündeme. O zaman da şey yaptılar yani bulut tonlamayı kullanabiliriz falan diye söylediler. Şimdi de her an söyleyebilirler böyle bir öneriyle gelebilirler. Bunu baştan söyleyelim böyle bir sistem böyle bir yöntem yok. Evet yok. Yani, yani... su kuraklığına hiçbir şekilde çare değil bu. Ekonomik ne ekonomik ne teknolojik Hı -hı. ne de sadece bireylere yönelik çözümlerin kuraklığa Hı -hı. E, kuraklığı ortadan kaldırmadığını artık kabul etmek gerekiyor. Kuraklığa neden olan e, evet kimi şeyler var iklim değişikliği bunun başında geliyor. İklim Hı -hı. değişikliğine karşı ciddi mücadele etmek lazım. Ne yapmak gerektiği yıllardan beri söyleniyor. Fasült yakıtları bırakmak gerekiyor. Hı -hı. Yenilebilir enerji kaynaklarına güneşe rüzgara dönmek gerekiyor enerji verimliliği tasarrufu yapmak gerekiyor. Bunlar Hı -hı. atılması gereken adımlar. Yoksa daha sonrasından insanların yağmur duasına çıkması Hı -hı. ya da yetkililerin dönüp e, suyu tasarruflu kullanın demesi e, bu sorunu e, çözmeyecek. Büyütecek. Büyütecek. Hatta. Sosyal Hı -hı. adaletsizliği büyütecek ve ciddi acılar yaşayacak insanlar. Yaşayacağız hep beraber. Hı -hı. Buna karşı şimdiden hazırlıklı olmak lazım. Bu sorunun yaratıcılarının Sorumluluklarını yerine getirmesi için Mücadele etmek gerekiyor evet, Bizim bunu talep etmemiz gerekiyor Evet, evet su hakkında bu haftalıkta bu kadar Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın Hoşçakalın Su hakkı Kar için değil Yaşam için su